...tapusluyor yani. Kolay kolay. Esaltamadılar. Elektrikçiler terk etmedi. Perşembe pazarı merkezinde. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir metropolitikada daha birlikteyiz. E, bugünkü konuğumuz... E, ...değerli Cemal Kafadar... ...Harvard Üniversitesi Tarih Bölümünde... ...profesör. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi biz... E, işte ...şehir... Ee, ...konusunda... ...işte bu mekan politikası konusunu ...işleyen bir program... ...metropolitika evet. ve burada... E, ...genellikle çok disiplinli e, gibi gözüküyor... ...ama zaten alanlar iç içe geçmiş... ...durumda ve tarih... E, ...her zaman karşımıza bir şey olarak çıkıyor. Yani tarihle ilgili konulara bir başka bir şekilde yaklaşmaya çalışmak. Sunulduğu şekliyle değil. iktidarın tarih algısıyla ve pratikleriyle değil. Çünkü operasyonel bir şey tarih. Yani sadece evet. bir teori değil. Bayağı iş görüyor. Çünkü tarih şu anda İstanbul'u yeniden biçimlendirirken işte Osmanlı Mahallesi dedikleri zaman bir şey yapıyorlar. Tarihi yarımada da işte bu insanlar burada oturmayı hak etmiyor. Buranın bir Değişmesi lazım deyince aslında şimdiki zamanla ilişkili bir problem ortaya çıkıyor. Yani böyle bir ideal geçmiş hı hı. tasavvuruna göre bütün bu şehircilik projeleri gerçekleşiyor. Çamlıca Camisi tartışmasında keza öyle. E şimdi burada bir şey problemi var. Yani tarihle ilgili bizim şeyimizin bir problemi var. Yani yönetim pratiklerinin bir problemi hı hı. var. Ee, bu şeyi nasıl e, bir tarihçi olarak yorumluyorsunuz? <gülüyor> Vallahi, <Soruna. gülüyor> çok derin, derin bir mesele uzun boylu konuşmaya kalkarsak... ...hayatın aşağı yukarı her veçesinde ve her safhasında karşımıza çıkıyor bu tarihin operasyonelliği. Geçen gün fırına gittim, <gülüyor> operasyonel deyince aklıma geldi. İşte şu çeşit ekmek, bu çeşit ekmek. Ekmek çeşitleri arttı tabii son yıllarda çok şükür güzel bir gelişme. Köy ekmeği dedi. Bir de bu ne dedim? Osmanlı köy ekmeği dedi. Aa, onun da bir <gülüyor> Şimdi mesela <gülüyor> ne fark var dedim. Hani işte içindeki malzemenin şusu şöyle değil de busu böyle. Ama tarihi olarak aslında herhangi bir ekmek yapım geleneğine atıf değil. Sadece orada Osmanlı kelimesini kullanmak istiyor. Bir çok genel, çok yaygın bir eğilim var şu anda. Lokantalarda, menülerde binalara verilen isimlerde film ve dizi dünyasında vesaire tabii hani kaptırıp gidebiliriz. Ben bir ara şey demiştim Onun için bir ara tarih konusunda diyet yapıyordu Türkiye. Şimdi tarih konusunda obeziteye doğru hızla ilerliyoruz. <gülüyor> çok tarih obur bir toplum oldu. Nasıl olsa dizi gibi olduğu için yani şeyde yok hani çok fazla bir şeyde hani tarihle ilgilisi olması da gerekmiyor. Gerekmiyor. Söylediğiniz gibi. Yani çünkü bir yanda müthiş bir komodifikans. Yani iki hmm. süreç bunu çok herhalde daha da işlevsel kılıyor. İşlevsel bile burada çok fazla kaçıyor. <gülüyor> Operasyonel daha iyi herhalde. <gülüyor> e, bir komodifikasyon süreci var tarihin. Osmanlı mücevherleri, şusu busu zevki denebilir. Bir de politizasyon. İkisi birbirine bağlı şeyler herhalde. Ama bizi daha çok burada ilgilendiren tabii mekan ve şehir konularına e, dönmek gerekirse orada da işte bu Osmanlı evi dediğiniz gibi ya da işte Ataşehir Finans Merkezi'nin tanıtımlarını tanıtım videolarını gittim dinledim yerine de gittim gezdim oradaki şu anda bina yapmakta olan finans merkezi'nin kendisi değil ama hemen yanı başında bir rezidans ve otel yapmakta olan Ee, ekibin tanıtımlarını konuştum. Onlar işte Toki'nin tanıtım videosunu da gösterdiler. Ee, sürekli bir Osmanlı referanslarıyla finans merkezi sunuluyor. Baktığınızda görüntülere pırıl pırıl ışıl ışıl işte Manhattan veya herhangi Hong Kong gibi böyle gökdelenler e, görüntüler falan ama e, göndermeler hep Kapalı Çarşı'ya ve Topkapı Sarayı'na ikisini de Fatih Sultan Mehmet kurmuş. Bir ara işte İstanbul böyle bir güç merkezi olmuş. Hem finans anlamında hem siyaset anlamında. Şimdi yeniden böyle bir role tutmuş. E, Dön, dönecekmiş, böyle bir rol edinecekmiş, böyle bir rol kazanacakmış nasıl dersek artık <gülüyor> e, bu hatta Şehir Finans Merkezi de bunda bir rol oynayacakmış falan. yani nereye gidersek gidelim son zamanlarda gerçi bu Neo Osmanlılık lafı Özal yıllarında ilk zannediyorum kullanılmıştı basında Evet 80'lerden beri gürül gürül gürül gelen böyle bir şey var. <gülüyor> bir dip akıntı bu aslında. Akıntı. Yani cumhuriyet aslında işte etiler falan yani Hititler e, diyoruz şimdi. E, bir şey aramış yani bir evet. kendisine bir köken, bir geçmiş, işte evet. tarih şeyini inşa ederken. Evet. E tabi bir başka tarih yazımı var İstanbul'un fethi mesela bu hı hı. 500. Hı hı. yıl törenleri 1953'te hı hı. su yüzüne çıkan veya işte mehter takımının icadı mesela buna benzer şeyler aslında e, çok önemli. <gülüyor> mesela surlarda bile değil mi biz surlarla ilgili bir bilgi bulamıyoruz kim tarafından evet. yaptırılmış falan ama şu tarihte 29 işte Mayıs. Mayıs Sabahı ya da işte şeyi e, bu 1450'de işte bu kapıdan e, Türk ordusu girdi falan gibi bir ibare. Yani evet. surları kim yaptırdı, onun şeyi nedir falan. Yani surlar orada duruyorsa aslında Osmanlı fethetsin diye hala orada duruyor. Yani yoksa <gülüyor> e, bir anlamı yok. Evet. Hiçbir evet. açıklayıcı tabela falan da gör, görülmüyor. Demek ki aslında bir derin akıntı e, bu şeyin e, içinde bir... ...milli programların içinde iki tane alternatif olduğu söylenebilir. Evet. Birincisi tabii biraz bu savaş yüzünden, bir dünya savaşı yüzünden bir süreksizliğe uğramış. Hı -hı. Yani Hı -hı. halifelik temelli belki bir Osmanlı ulus devleti kurma projesi diyebiliriz. Biraz oryantalist bir yaklaşımla Hı -hı. yani Osmanlı şeyini karakterini keşfetmek üzerine... Zaten bu kavramı da üretenler hani Türk kavramını falan biraz dışarıdan bakışla üretilen bir kavram. Hı hı, hı. Dolayısıyla buna uygun bir mimarlık işte daha çok işte kamu yapılarında, mezbaa binasında, işte vapur iskelelerinde, duyunun miye binasında falan yapılan e, kamu binaları tuvaletlere kadar, elektrik trafolarına kadar uzanmış. Hı hı. E, bu sonra tasfiye ediliyor Ankara'da programı tarafı. Ankara eliti İstanbul'u tasvir ediyor ama İstanbul tabii alıp başını sonra tekrar gene güçleniyor, gidiyor. Hı hı. Ee, aslında Ankara'nın programı bunu kalıcı kılmak herhalde. Bu internasyonalist biraz arınmacı, biraz da halkçı hı hı, olan hı hı. E, daha böyle e, işte halk mimarisi işlevseldir onda işte şey yoktur falan böyle soyut mimaridir, daha yakındır Bauhaus'la da böyle bir alışveriş evet. var falan. Hı hı. O program aslında bugün Tukaka Evet. İşte hep böyle şey yapılırken e tabi cami yapılacak yani kutu gibi binalar yap yapılıyor İstanbul ona kimse ses çıkarmıyor da niye buna ses çıkarılıyor falan gibi e, şey var amaçları yani camiye karşı çıkmak ama estetikle bunu yapmaya çalışıyorlar falan diyen yazarlar var evet tabi aslında yani muhakkak onu yapman çalışan da vardır ama asıl dinlenmesi gereken burada çok ciddi bir e, farklı bir muhalefet var muhalefet ile Parti bazında şu partiye şu iktidara karşı olmak anlamında değil. Bilhassa şehir konuşuyoruz. İstanbul'un son zamanlarda gitmekte olduğu yön konusunda, aldığı şekil konusunda ortaya çıkan, birbiri ardına patlayan insanın başını döndüren projeler konusunda ciddi bir kamuoyu var, bir muhalefet var. Bunu ciddiye almak gerekir. Yani... Ee, Osmanlı geleneğinden bahsederken de aynı şey. Yani bunu operasyonel bir şekilde alıp ağzınızda sakız yapabilirsiniz. Belirli siyasi amaçlara hizmet etsin diye ecdadım, Osmanlı bilmem ne. Ama Osmanlı geleneği ciddi bir iştir. Geleneği ciddi bir gelenektir. Onu anlamakta çok ciddi bir iştir. Ciddi bir çaba gerektirir. Osmanlı geleneğinde de kamusal projelere çok ciddi kamusal muhalefet yapılmıştır. Ve hükümet... ...vezirler, divanlar, sultanlar ya da ulema kesimi bildiğimiz kadarıyla bu muhalefete bazen bizzat katılmış. Mesela Sultan Sultanahmet Camii'nin ulemanın muhalefeti gibi son günlerde de yazılıp çiziliyor. Bunu Eşim Güllü Sinan kitabında birçok örnekle detaylı olarak anlatmıştı. <gülüyor> de Hakan Kıran'la tartışmamızı da zikretmiştim. Üç bariz örneği Manisa'daki cami, İstanbul'daki Sultan Sultanahmet ve İstanbul'daki yeni cami konularında... Kaynaklar o kadar açık ve o kadar geniş ki hem arşiv kaynakları var hem yazılı kaynak, anlatı kaynakları var o günlerin, kronikleri gibi mektuplar var. insanlar bu konularda hayır için mi, gösteriş için mi? Kimin parasıyla yapılıyor? Nasıl şekillendirilecek benim hayatıma engel olur mu? İstimlak konusunda meselelerinde kimseye haksızlık yapıyor mu? Şu anda hemen aklıma gelen bu dört büyük soru dahil bir sürü soruyu al takke ver külah tartışmışlar. Güzel bir şey. Şimdi biz of, Osmanlı geleneğine atıf yaparsak bu yanına atıf yapalım bence. Burada gerçekten e, helal olsun denecek çok önemli bir birikim var. Ama buna karşılık mesela ben çok üzüldüm ve açıkça söyleyeceğim adını vererek Kadir Bey Kadir Topbaş Belediye Başkanı meydanı boş bulanlar konuşup duruyor demişler muhalefet demiş muhalefet hakkında. Diyelim ki böyle ciddiye almaya değmeyecek bir muhalefet de var ortalıkta. İnsan onu kale alır mı? ama tabii. ciddiye alınacak insanlar varsa asıl mesele onlarla konuşmaktır. Onları muhatap almaktır. Yani eee Kamusal mekanların nasıl kullanılacağı üzerine tabi Osmanlılık'ta da değil sadece Floransa'da tartışmış Çin tarihinde de her yerde insanlar dediğim soruları ve ona benzer soruları. Çünkü büyük anıtsal yapılar çok muazzam kamusal yatırımlar. Korhan Bey malum ayrıca e, oraya harcanan para bir yana tahsis edilen alanlar genellikle şehrin göz bebeği. Evet, olacak kesinlikle. Şimdi mesela bu Taksim projesini biz hep bir hı hı. proje olarak konuşuyoruz ama maliyetini düşünsek yani bütün meydan kazılmış olsa ve kışla e, kent müzesi falan deniyor yani ona... ...yönelik inşa edilmiş olsa ve donatılsa... 1 milyar dolardan fazla... ...bir bütçe çıkıyor karşımıza yani... ...bu az buz bir şey değil ben bir hesap yaptım... ...yani tünellerin kazılması... ...sadece 500 milyonu buluyor yani... ...bütün meydanın yer altına alınması... ...Sütlüce'deki yapılan tünel... ...80 milyon dolara mal oldu... Şimdi şeyi düşünebiliyor musunuz? Mesela o Sütlüce'deki binayı yıkıp yapan, <gülüyor> e, o taklit şekilde yapan mimar diyor ki... ...bu restorasyondur diyor, bu tartışılmaz diyor. Şimdi Kadir Topbaş da kışladır diyor, bu restorasyondur, tartışılmaz. Şimdi burada gizlenmiş bir özellik var aslında. Yani bu otoriterlik aslında e, kamusallığın açığa çıkmasını değil tam tersine... ...kamusallığı örtmek için kullanılan bir yöntemdir. Yani... Bunu işte güvenlik güçleri de yapar. İşte doğru fikirler bunlardır. Sen bakayım nasıl öyle şeyler söylersin Hı -hı. falan diyebilir. E böyle yani <gülüyor> düşünceyi ifade özgürlüğüyle ilgili bir probleme de işaret ediyor bu aynı zamanda. Çünkü kendi öznerliğini. Bir hı hı. otoritenin dayatma hakkı yoktur. Evet. Ama kendi fikrin tabii ki olabilir. Şüphesiz. Ve hatta bizim fikirlerimizden daha değerli de olabilir. Şüphesiz. Mesela diyelim Taksim'e kışla yapma fikri olan birisi bunu söyleyebilir. Evet. Başkası da diyebilir ki başka bir fikir söyleyebilir. Hı. Ama otoritenin ben kendi öznel fikrimi e, size dayatırım çünkü ben seçimle geldim. Yani ben şu anda iktidar pozisyonu istediğimi yapabilirim. E çünkü kendi evine mobilya alıyormuş gibi böyle bir rahatlık içinde evet. oluyor kamu otoritesi. Bunu yapmaması gerekir. Evet. E mesela Taksim Kışlası için dün e, Habertürk'te 28 Kasım değil mi? Dün e, bir şey çıktı, evet. söyleşi çıktı e, mimar Halil Onur'la. Diyor Okumadım. ki Halil Onur. Ee, ben diyor yarışma yapılmasını teklif ettim diyor. Fakat yönetim kabul etmedi. İhaleyle bu işi bana verdi diyor. Benim projem kazandı. Şimdi benim bildiğim ihalede yarışma türü bir şey değildir. Yani fiyat Tözüyle. üzerinden yapılır. Pazarlık ya da işte en düşük fiyatı veren üzerinden. Benim projem kazandı lafını ben anlayamadım. Çünkü burada... Bir şey var seçici kurul neredeymiş peki yani Hı -hı. ihalede madem e, böyle bir aynı zamanda da projeye bakılıyormuş madem. E, o zaman kim yapmış bu yarışmayı? Hı -hı. İhale başka bir şeydir. Ondan sonra başka bir itiraf var ama bu çok vahim bir şey. E, çünkü bu hükümet programında yer aldı bu proje. Demek ki ihale göstermelik yapılmış. Anladım. Yani üzerinden birka birkaç sene sonra yapıldığına göre ihale... <gülüyor> Yani seçimler ne zamandı şey ne zaman ihale ne zaman demek ki hükümet programında proje yer aldığına göre mimarın tercihleri evet. demek ki mimar daha e, ihale yapılmadan önce fikrini geliştirmiş başbakana kabul ettirmiş ilk önce belediye başkanı sonra başbakana bu kışlayıp ondan sonra da düzme bir ihale yapılmış. Bu çok ciddi vahim bir şey işaret ediyor yani bunu rahat rahat dile getiriyor. Vallahi <gülüyor> ağzım açık kaldı. Siz açık radyo <gülüyor> konuşurken... Az... Burası açık radyo <gülüyor> açık, açık açık konuşuyorsun. Ama fa ben farklı... <gülüyor> ya. Dudakları buçukladı hatta diyebilirim. Bu, bu, bu çok ilginç bir şey. Dönüp okuyacağım hemen haber Ama bütün e, bu süreçlerde anladığım kadarıyla... E, ...ciddi sorunlar var. En azından sorgulanması gereken yanlar var. Yani yeterince şeffaf olup olmadığı süreçlerin... Ve sonuç olarak bu e, halefet çıktıktan sonra da o sesleri bastırmak e, yönünde dayatmacı olup olmadığı en azından bu iki mesele Çamlıca Tepesi için, Haliç Metro Köprüsü için, üçüncü, karşımıza çıkan çeşitli projeler için konuşulabilir. Ben gazetede böyle işte başbakan müjdeyi verdi ya da Kadir Topbaş müjdeyi verdi deyince artık iş bitmiş. Ya vallahi evet iş bitmiş ve yüreğim e, böyle, <gülüyor> <gülüyor> hızla çarparak onu tıklıyorum, korkarak tıklıyorum o haberi bakıyorum. Çünkü bir iş bitmiş bir haber birinin yani iki dudağın arasından bize süzülerek gelen ilahi mesajlar gibi şeyler bunlar. Yani yakışıksız bir demokraside ee, ihaleler konusu yani Tamlıcan'ın nasıl ilan edildiğine bakarsak pat diye bir mimar çıktı karşımıza. E bana zaten bu teklif edildi dedi Maraş'ta daha önce yaptığı bir cami için. Şimdi doğru muydu yanlış mıydı biz onu daha anlayamadan ki mimarın kendi beyanatıydı bu. Daha biz onu hani daha böyle bir süzemeden diyeyim pat yarışma meselesi çıktı karşımıza. Yarışmayla ilgili malum çok mimarlar şehirciler siz dahil çok güzel şeyler yazıldı tekrar etmek gerekmiyor konu ama baştan aşağı sorunlu inanış kelimeyle sorumdu süreçler yaşıyoruz birbiri ardına. Bak bakın etrafında bir sürü aklı başında insan var. Olmalı mutlaka. Yani mutlaka yani tanıdıklarına evet. isim vermek istemiyorum. Yani burada bir mesele var diye konuşulmuyor mu acaba? Yani bakın hadi bir tanesinde olur, ikisinde olur, 3 4 5 projeler birbiri ardına benzeri sorunlarla kamunun önünde tökezlemeye başlamışsa Tökezediklerinin farkındalar mı acaba? Ha, belki de, Ama... de değiller. <gülüyor> Çünkü danışmanların aslında tabii ki durumun farkında olması lazım. Yani eğer üniversite çevresinden ya da işte diyelim ki uzmanlık alanından gelen insanlar varsa bunlar yaptıklarını sadece <gülüyor> basit bir teknokrat zihniyetiyle üreten değil siyaset alanında Doğru. üreten insanlar, mimarlar, tarihçiler, siyaset bilimciler Doğru. en azından olduğunu tahmin ediyorum. En azından e, siyasi alanda olmasa bile e, yani dinledikleri yazarlar çizerler olmalı. Başbakanın evet. okuduğu, yararlandığı, hı hı. çevresindeki insanlarla irtibat içinde olan medya. Hı hı. Yani bunların hı hı. E, şimdi başbakan şey deyince mesela Çamlıca camisi için tartışmalardan rahatsız olduğunu belli eden bir şekilde uygulansın o zaman iyi olacak diyor. Yani bekleyin. <gülüyor> İnşaat evet. bitsin şimdi diyor projede biraz hani proje hiç izilmemiş. Aynı evet. Taksim Kışlası gibi yani Taksim Kışlası'nın da hükümet programını sunarken gösterdiği görüntüler başbakanın bir şeyden alıntıydı bir e, hayalet yapılar diye bir sergiden o <gülüyor> nispeten daha iyiydi. Fakat sonra belediye kendisi çizdirmeye kalkınca o sergi projesi hazır için hazırlanan görüntülerin kalitesine ulaşamadı. <gülüyor> Çok naif böyle e, çizimlerle tanıtmak zorunda kaldı. Aynı şey e, Taksim Kışlası için de söylenebilir. Yani siz şimdilik boş verin. Biz kışla diyelim. İnşaat bitsin görürsünüz diyor başbakan. Evet. Şimdi, halbuki mimarlıkta tabii ki uygulama e, önemlidir ama Fikir de önemlidir. Her fikir üretim sürecini e, şey yapmak gerekir. Yani kurgulama sürecidir yani. asıl siyasi olan. Uygulama süreci değil uygulama disiplin gerektirir. Doğru düz uygulandı mı uygulanmadı mı? Ama önemli olan fikir üretimiyle ilgili sürecin e, burada e, demokratik olması. Şüphesiz, kamusal. Yani karşımıza çıkacak olan şey herhangi bir sokak köşesindeki mütevazı bir konut değil ki. Yani karşımıza çıkacak olan şey milyonlarca insanın Aşağı yukarı her gün değilse dahi her hafta gelip geçtiği, yaşadığı ve birçok açıdan göreceği, sürekli göreceği, uzaktan bile rezonansını hissedeceği abidevi bir meydan düzenlemesi. Ve içinde bir kışla vesaire vesaire. O zaman, vesaire. O zaman evet. ha, bitsin de görelim demek dediğim evet. gibi böyle bir sokak köşesinde mütevazi bir binadan bahsetmiyoruz. Bitsin de görelim demek demek. ...kamuyu yine ciddiye almamak demektir. Elbette tartışacak Elbette ya başımıza ne geliyor? Ya da bu çok iyi bir şey olacak diyenler olsun duyalım. Savunular da çok daha kaliteli olur. Eğer örneğin, dediğimiz gibi makul bir süreçten geçecek olursa. Evet, mesele o kadar çok ki. Ama burada bir çelişki yok mu? Şimdi başbakanın niyetiyle yaptığı tam tersi. Zaten danışmanlarının... Aslında ona uyarması gereken kişilerin söyleyecekleri şu. Yani şimdi biz başbakandan iş alıyor ve şey olsa ellerini oluşturup herkes çok iyi yapıyorsun diyebilir. Evet. Çünkü yani hayatta Taksim'e kışla ya da işte Taksim projesi için bir fırsatı olmayan bir insan iktidar bu iktidar diye pat bu kışla projesini almış oluyor. Ya da Çamlıca'ya cami yapma şeyi yani bu fırsat deyip kendi pozisyonunu acaba bu iktidar ilişkisini kendim için nasıl kullanabilirim Hı -hı. diye düşünen çok sinik bir tavır. Ama bu ilişkiyi kendim için bir fırsat değil. Saiden entelektüel bir şekilde nasıl yorumlayabilirim ve kent için, Hı -hı. E, siyaset için bir başarıya nasıl dönüştürebilirim diyecek olan bir e, şeyin, uzmanın yaptığı şey tam tersi olmalı. O kamusal alanı açmak Hı -hı. olmalı Hı -hı. tabii ki. Dolayısıyla yani burada iki tane farklı tavır var. Birisi başbakanımı çok iyi yapıyorsunuz. Ee, maşallah çok iyi falan diyenler aslında başbakanın kötülüğünü istiyor. Bir Şüphesiz. bakıma. Aslında eleştirenler bir bakıma başbakanın <gülüyor> iyiliğini istiyor. Yani başarılı olmasını istiyor. Şimdi bu tuhaf bir paradoks değil mi? <gülüyor> yani başbakan kendisini bu turuma nasıl düşürüyor? <gülüyor> yani demokrasi kültüründe herhalde iyi anlaşılan bir şey budur zannediyorum. Eleştiri, rafine eleştiri, ince eleştiri, sıkı eleştiri, kaliteli eleştiri her zaman için yararlı bir şeydir. Kendi içinde sonunda söylediği, ortaya attığı argüman yanlışlansa bile işini doğru yapıyorsa onu kale alacak herkese yarayabilir. Çünkü eee yani sanırım bu söylediğim açık eee eleştiri e, bir zamanlar mesela Demir Elin meydanlarda E, ...sallayıp sallayıp devireceğiz hükümetleri dediği gibi bir şey değildir ki. Mesele eleştiren için e, şu veya bu partinin, şu veya bu iktidarın gelip gitmesi gibi böyle bir koridor trafiği değil. Mesele... Siyasi iktidara dönük e, bir pozisyon değildir eleştiren. Aynen. Evet. Siyasi iktidara dönük boyutları olabilir. olabilir. Hele hele kötü yönetilirse iktidarlar tarafından tabii, tabii. şu anda yönetildiği gibi uzun vadede kesinlikle... Evet. Dönüp onlara çok olumsuz etkileri olabilir. Ama ona olumsuz etkisi olsun veya olmasın diye konuşmaz ki eleştiren entelektüel genellikle. Öyle bir projesi niyeti varsa bile ikinci, üçüncü plandadır en çok. Yani bunu tabii demokrasi kültürünün olgunluğu falan gibi meselelere geliyoruz bir yerde. Bunu bu şekilde algılayamaması Türkiye'de tartışmaya şu veya bu şekilde katılan hele hele güç sahibi olarak katılanların e, çok acıklı bir şey. Çamlıca yani Haliç Metro Köprüsü ile ilgili de konu genişlemeye başlamıştı ama Çamlıca'da iyice sanırım açıldı saçıldı diyebiliriz eleştirel seslerin yelpazesi. Yani şu anda Çamlıca projesi ile ilgili eleştirel sesler Türk basınında nadiren görüldüğü şekilde aşağı yukarı her cenahtan geliyor. Evet. Yenischer Fakta Düğane Cündi'nin yazısı evet. epebi etki yarattı. Aynı sayfanın tam karşısında da Hayrettin <gülüyor> e, başka bir tarzda bir şey yapıyordu. Cami <gülüyor> estetik şeyiyle camiye karşı çıkıyorlar aslında. Evet. Yani çok tipik bir şey sergiliyordu. Çok e, ama bunlar çok sonuç olarak benim açımdan olumlu gelişmeler, iyi tartışmalar, böyle tartışmaların olması eee Olmamasından çok daha iyidir elbette. Yeni Şafak'tan bahsetmiştim. Ben mesela Mustafa Kutlu'yu bir kere daha lise yıllarından beri bir hikayeci olarak okurum ve çok severim. Mustafa Kutlu'nun turizm, kültürü, beton, asfalt meseleleri, tarımın içine düştüğü hal üzerine yıllardır kendi köşesinde mütevazi bir şekilde yazdığı şeyler çok çok önemlidir ve ilginçtir. Sonunda tabii şehir meselesine de bağlanıyor. Sık sık o da değinmeye başladı birebir İstanbul'la ilgili olarak diğer söylediklerinin dediğim bir tarım olsun turizm olsun diğer söylediklerinin getirilerine. Bu yeni de bir film yapıldı. İnşallah Mustafa Bey daha çok okunur ve daha çok bilinir. Biliyorsunuz uzun hikaye diye e, film yapıldı bir hikayesinden. E, şöyle ilginç bir yere geçeceğim izninizle eğer. E, hem biraz da muhalefet etmek, etmemek, eleştirmekten ötü tabi hepimiz bir de yeni ne düşünebiliriz? Yeni ne biçimlerde tahlil edebiliriz e, gibi bir derdimiz var kafamızda. Şimdi epeydir şey düşünürüm. E, Osmanlı Türk yemek kültürünün Mesela İstanbul diyelim, Osmanlı Türk gibi referansları da bırakalım. İstanbul yemek kültürünün tarihi serüveniyle İstanbul mimari kültürünün tarihi serüvenini bir karşılaştıracak olsak. Tabii müzik kültürü için de yapılabilir, bu edebiyat kültürü için de yapılabilir. Aslında yapılması da gerekir. Daha iyi anlarız mimaride neden bazı şeylerin daha iyi veya kötü olduğunu gibime geliyor Mustafa Bey'in dünkü yazısı da bunu yeniden tetikledi içimde bu sorgulamayı. Çünkü bir haber okumuş işte 9 milyar dolarıyla yabancılar gelip Türk yemek kültürüne, yeme içme kültürüne dalacak, yatırım yapacak anlamında anladığım kadarıyla. Eyvah yemeğimizi de hani şaka yollu yemeğimizi de mi alacaklar gibisinden bir yerde bitiriyor. Hani öyle basit bir analiz yok. Dediğim gibi, o tarafı işi şaka tarafı. Şimdi ama... İstanbul yemek kültürünün hikayesine serüvenine bakarsak İstanbul mimari kültürünün serüveninden hatta Türk modernleşme tarihinde bu tür ayırabileceğimiz diğer alt alanlardan alanların hepsinden daha başarılı buluyorum Bu modern ...emtia kültürüne uyum sağlamak... ...anlamında da böyle. Yani... yani Küçük üretim ve yaygın... ...şey olmasından dolayı... Evet. evet. E, zenatın devamlılık... Zenatın devamı olmasından dolayı. Çünkü... ...aslında mekan özellikle kamu... ...projelerinde Aynen. hemen... ...hızla modernleşiyor ve aslında... ...bir bakıma da gelenek geleneği yok ediyor. Çünkü evet. onu bir evet. prototipe... ...dönüştürüyor. Yani Katrömer'de... ...kensinin hani bu tiple model karşılaşmasında... Çok güzel. E, ...dile getirdiği gibi yani birbirinin biçim olarak... Aynısı bile olsa onu şeye eklemleyen tasvir pratiklerini eklemleyen modern düşünce aslında geleneği bir şekilde tersine çeviriyor. Onu bir anda farkında olmadan insanları aslında avlıyormuş gibi Hı -hı. sanki işte bu Osmanlı'dır deyip gerçek bir tarih şeyine dönüştürüyor. Hı -hı. Geçmişi aslında alıp kendi şeyine e hegemenliğine ama yiyecekte... De... Böyle bir şey yok. Evet olsa bile beslenme, çok kültürü... az ufak demek. Yani genelde kendi gündelik protekleriyle bir yerde işin doğası gereği de denebilir. Hani mimari daha evet. uzun en basit bir yapı bile daha uzun bir plan istiyor. Daha farklı bir e, vakit geçirme istiyor bitime ulaşmak için. Hadi yemeğe işte oturup hadi en çok birkaç saat içinde yapmanız lazım. Ahşi lokantaları esnaf lokantaları gibi bir, bir kere... E, mekansal olarak da sosyal anlamında kullanıyorum. Tabii mekanı böyle soyut bir fiziksellik değil. E, çarşısıyla, pazarıyla, halkıyla, gelip geçeniyle hala iç içe yaşayan bir yeme içme kültürü var. Evet. O hala para kazanıyor. Hala ekmek kapısı ve hala çoğumuz için muazzam bir şey, lezzet kapısı. Evet. <gülüyor> Şimdi onun yaşayabilmesi e, bence çok hoş ilginç. Hatta uyum sağlaması çok hoş ilginç bir örnek. Ee, hani modernleşmeyle şu gitti bu gitti falan filan diye konuşmak kolay. Peki kalanlar neler egzersizine de giriyorum. Ve mimariden çok farklı bir şey çıkıyor karşıma. Ya da yeme içme konusunda belki daha özenliyiz, daha başarılıyız bilemiyorum. Yok sanmıyorum. <gülüyor> <mi? gülüyor> Aslında tabii mekanda da aransa, belki ipuçları bulunur. Hı hı. Ee, fakat tabii bu şeyi üretmek fiili olarak algıladığımız için mekanı üretmek sözcüğü aslında genellikle başka bir temsil düzlemi tarafından nesneleştirilen pratiğe hı hı, hı. Yani Bu, Üretmek güzel. dediğimiz zaman mesela ben diyelim bir işçi olsam İnşaatta çalışıyorsam ve kendi kafama göre demirleri döşesem hemen gelip mühendis ne yapıyorsun sen deli misin der malzemeyi ziyan ediyorsun ya da işte mimar gelir o taşları öyle konmaz böyle konacak der ki yani her zaman projenin otoritesi altındadır ee, bir üretme faaliyeti. Dolayısıyla ben yemek faaliyetini yani bugünkü terimler içinde en çok şeye benzetiyorum yemek yapma tüketme bunu üretme fiilini bana burada ters geliyor <gülüyor> resmetme Canlıyorum. fiili daha yakın geliyor <gülüyor> çünkü var olan bir imgeyi tekrarlıyorsunuz mesela zeytinyağı dolma yapıyor işte annemin evet. annesi annem ondan görüyor onu tekrarlıyor falan. Tam aynısı değil ama yani benziyor da. Yörelere göre benzeşiyor falan. Şimdi bunu e, sanayileştirecek bir şey henüz ortaya çıkmadı evet, fazlasıyla. Yani fazlasıyla diy diyemeyiz ama şuna dikkat ediyorum. Bakın mesela e, fast food kültürüyle çok iyi rekabet etti. Evlere hizmet getirmek. Şimdi o da tabii bir yerde bir sanayileşmeye doğru tabii bir geçiş. Hemen bir motosiklet, McDonald's mı motosikletler ordusu kurdu. Evet. Hemen etçi, kebapçı da motosikletli ordusu dürümcü kuruyor. De kurdu, evet. Dürümcü de kuruyor evet. ve öteki kadar sıcak hatta belki ondan daha da taze getirmek için bir şeyler yapıyor. Ee, oldukça başarılı buluyorum yani ben bu düzlemde. Bir direniş var en azından. Evet. <gülüyor> Hatta göç edenler o kendi şeylerini getiriyor. Mesela Kumkapı'da falan dolaşınca Özbek lokantaları, işte evet. Kore lokantaları falan evet. bunlar yani turistlere için değil, kendileri için yapıyorlar. O da çok <gülüyor> enteresan. Yani turistlere dönük yapılır. Hamdi gibi işte bilmem ne <gülüyor> kebapçı falan. O ayrı. O da güzel. Ama bir taraftan da kendi içinde yeniden üreten ve insanlar e, kendi şeyleri oluşturuyorlar yani kamusal alanlarını neredeyse. Evet Fındıkzade'de bir işte Çapa'da babam rahatsızdı bir süre 15 gün filan. Sık gidip geldik hatta kaldık. Çapa'da bir şey Fındıkzade'de bir İran lokantası keşfettim. Yine İranlı dediğiniz gibi İranlı göçmenler için ama tabii hemen oradaki e, İranlı göçmenlerle sosyal olarak hiç alakası olmayan muhit halkına bile En azından ediyor. meraklılarına hitap ediyor tabii. E, tabii. Oradan aa, yanımdaki bir, masada bir konuşma cereyan etti. Ya dedi biz dedi biz de ete erik koyalım bir deneyelim hele filan. Tabi bu eskiden yine Osmanlı mutfağında bildiğimiz bir şey ama unutulmuş bir şey. işte yeniden İran mutfağından niye geliyor gelmiyor tartışmaya bile değmez. Bunlar evet. böyle yaşanan süreçler. Mimari kültüründe tabii işin doğası nasıl farklı? Üretim kelimesi yakışıyor mu yakışıyor mu diye iyi bir yere girdiniz. Bunları konuşarak belki müzik kültürüyle de çok ciddi karşılaştırmak lazım. İstanbul Osmanlı dönemi, İstanbul musiki geleneği şu anda mimariye göre daha iyi yaşıyor diyebilir miyiz? Sanki bana küçücük çevrelerde sıkışmış olsa bile daha iyi yaşıyor diyebiliriz Kesinlikle gibi geliyor. Öyle. Tabii ki yani bir, <gülüyor> yani denetlenen bir şey değil en azından. Mutfak için de aynı şey. Pardon evet. ağzından aldınız. Çok güzel. <gülüyor> Estağfurullah. Ee, şimdi, Denetlenme e... çok önemli mimariydi sanırım değil mi? Evet. Bu, şimdi bu tabii iş kamusal boyuta gelince başka bir nitelik kazanıyor. Çünkü mimarlar aslında kendi ellerinde kendi kafalarında asla bir toplum tahayyül etmeye e, siyasetçiler gibi çok alışıklar. Yani hı -hı, bir şehir hı -hı. tasarlamak. Yıllardır işte çarpık şehirleşme dedik İstanbul'daki gelişmelere ve kentsel hareketliği aslında temsil etmeyen böyle bir teknokratik planlama modeliniz savunduk. Evet, yani evet, bu evet. tarafın, yani öbür tarafta şehirde bir şeyler oluyorsa aslında onu düşünce alanında e, şey yapan, yeniden üreten e, şeyde de bir takım problemler olabiliyor. Yani bu karşılık Etkileşimle ortaya çıkan bir şey Biz şimdi bir nefes alalım Alalım Bir müzik dinleyeceğiz Sonra hemen bu tıkanmayı Anlamaya çalışacağız Niye acaba Bu şey zenginleştirici bir özellik Taşırken bu direniş evet. Muhafazakar düşünce siyasete taşındığında Nasıl oluyor da Zenginleştirme özelliğini kaybedip Basmak alıp bir şeye dönüşüyor Belki buna da girebiliriz diyorum. Şimdi bugünkü programda Dave Weckle'dan dinleyeceğiz. Designers Travel isimli parçayı. Evet. <Gülüyor> Evet, bugünkü Metropolitika'da Harvard Üniversitesi Tarih Bölümünden Profesör Cemal Kafadar'la birlikteyiz. Epey bir geniş alanda dolaştık. Aslında işte sizi, kamuoyu, bu şehircilik meselelerine ilginç bir şekilde müdahale ederken ya da görüşünüzü açıklarken gördü. Siz ödül aldınız ve ondan sonra tabi basın çok ilgi gösterdi bu metro köprüsü ile ilgili süreçte. Fakat yani sorun genel bir siyasi mesele. Belki de biraz Türkiye'nin siyasi karakterinde bu var. Yani mekanla ilgili şeylerin problemlerin araç sallaştırılmasına yol açan bir siyasi rejim var. Bu milli rejim aslında. Politikayı biraz böyle bulutların üstüne doğru taşıyor. O yüzden de gündelik hayat son derece teknik bir şey gibi algılanıyor ve onun da o yüzden alternatifleri yok. yani evet. O sorgulanmaz bir şey. Yani özellikle mesela Tayyip Erdoğan etrafındaki danışman ya da uh -huh. şey e, kadro iş yapan icrat e, kadrosu Bin Ali Yıldırım olsun işte Erdoğan Bayraklar olsun. Bunlar aslında belediye deneyiminden geliyorlar uh -huh. ve uh -huh. maalesef hani Türkiye'de yerel yönetimler demokrasinin beşiğidir deniyor ama bence biraz mezarı. Çünkü orada insanda öyle bir teknokratik koşullanma içinde yetişiyorlar ki Tam da onlara ulus devletin programı öğretiliyor Ulus devletin semantiği içinde hı hı. dünyayı kavrıyorlar yani doğdukları büyüdükleri yer siyasetçilerin hı hı. ne yazık ki siyasetin özgürleştirici ortamı değil tam da sömürgeleştirici alanı diyeyim yani düşünceyi teknokratik bir şekilde görme topografsa arazzi düzeltebileceğini zannediyor mühendisse kafasına göre şehri planlayacağını ve şekil vereceğini zannediyor şehir plancısıysa. Yani öyle bir sistem zerk ediliyor ki yerel yönetimlere bugün yerel yönetimler reformu ya da işte büyükşehir yasası dolayısıyla Sabar Çingiz Aktar şeyler falan yazıyor sürekli. bu gazete yazılarında görüyorum. Türkiye'nin yani bu merkezi siyasetinde bir problem var. Bu da e, bu şekilde yerelin araç sallaştırılması. Hı. Siyasetin de bu şeyden e, uzak tutulması. Halbuki bu siyaseti çözebilmemiz için bu ilişkiyi kurmamız gerekiyor evet. sahiden. Yani bunu e, şey yapıp e, ne olacak canım bu kışla inşaatı öbürü cami inşaatı. Bunda işlevsel hı hı. konular zaten yöneticiler doğrusunu bilirler. Karar vermişlerdir deyip geçilemez. Evet. E, Türkiye'nin diğer meselelerinde çok yakından ilgilendiriyor. Peki nasıl oluyor da yani şimdi demin geldiğimiz bu yemek kültüründe mesela bir zenginleştirici direniş var aslında bir yaşam alanını hala koruyor fakat modernleşme dinamikleriyle de iyi bir alışverişi var evet. yani kendisini yeniliyor hı hı. sadece bir geçmiş özlemiyle e, kurgulanan bir tiyatro oynanmıyor yani yemek evet, konusunda evet. sürekli göçler geliyor işte yeni denemeler oluyor modern mutfaklar var evet. işte şeyler var deneysel alanlar da var bu işin içinde falan Mimarlık bu olmuyor. Mekan politikasında özellikle kamunun şeyinde hı hı. bir problem var. Ben biraz buna bağlıyorum. Yani muhafazakarlık da aslında bir şekilde İngiltere'de falan kapitalizme karşı direniş, hı hı. doğaya dönüş, hı hı. E, bu tekrara dayanan üretimi sorgulamak falan, evet. dizisel üretimi sorgulamak gibi birçok boyut kazanmış. Ama Türkiye'de muhafazakarlık tersine sorgusuz sualsiz metaforları hayata geçirme alanı gibi gözüküyor. <gülüyor> Bunun üzerine <gülüyor> ne diyebiliriz? Ay, çok yani muhafazakarlık bir gelenek olarak Türkiye'de kendini e, tanımlamak, tahlil etmek, yeniden tanımlamak e, şeklinde e, karşımıza çıkmıyor şimdiye kadar. Daha çok refleksif bir sembolik ref bir, refleks sorry. ve sembolik e, <gülüyor> düzlemde doğaçlama bir şekilde kendi ifade yollarını bulmuş bir muhafazakarlıktan bahsediyoruz bir ölçüde. Yani dediğim gibi e, bilinçli analitik entelektüel birikimlerle sürekli kendini zenginleştirerek sorgulayarak evrilen filan bir muhafazakârlık belki yeni yeni çıkıyor karşımıza. Çok ilginç geçen gün madem Bucan'ın Cindioğlu örneğini verdiniz çok güzel o gece o yazısı da birçok yankı uyandırdı. O gece televizyon kanallarında bir iki tanesinde ben gördüm konuşuyordu. Birisinde e, meşhur ulul emre itaat etme prensibini zikretti. Biz bununla büyüdük dedi. Şimdi bu doğrudur. Yani e, muhafazakarlıkların da envai çeşidi var. İşte, ne bileyim, Katolik muhafazakarlığında mesela Papa'nın masumiyetine ve masumiyetine e, sadık kalma prensibi o kadar önemlidir biliyorsunuz. Çok modern, uçuk modern yaşayan bir İtalyan kadın bile asla mesela bırakın kürtajı, doğum kontrol kürtajı. Ile, ile ilgilenmez. Böyle insanlar tanımış, tanışımdır. Amerika Katolikleri arasında neyse. Yani ululemre yani aranızda güç sahiplerine itaat edin prensibini ee, ki buna birebir İslam tarihi boyunca bütün Müslüman toplumları uymuştur da demek istemiyorum. O çok oryantalist bir değerlendirme olur. Ama bunu e, lügat anlamıyla alıp ona göre yaşamış olmak, ona göre yaşamak istemiş. O prensibi hayatına geçirmiş. Milyonlarca insanın da bir tecrübesi var. Ve dolayısıyla büyüklerimiz söylemişse, büyüklerimiz istemişse, büyüklerimiz yapmamızı gerekli görüyorsa yapalım anlayışının ciddi bir kökü var bu toplumda. Ona muhalefet varsa dahi. Bir, ikincisi dediğiniz gibi buna modernizmin kendi rahiplerinin doktorlar, mühendisler filan gibi düşünen mimarlar hani modernizmi en şey haliyle radikal soyut haliyle kullanıyorum. Şu anda bir biraz da haksızlık ettiğimin farkındayım ama modern dünyanın diyeyim ulus devletlerin kendilerine şiar edindiği haliyle radikal dönemlerinde o Teknokratik eğitimli kişilerin bizim hayatımıza sunacağı çözümlerden oluşan bir bilim dünyası var. Tünel mi yapılacak? Köprü mü yapılacak? E, su yolları ile ilgili bir şey mi yapılacak? E, çözümü onlar bilir, onlar yapar. bu Ululemre itaat, teknokratik geleneğe e, hayranlık, fasinasyon vesaire ile karışık e, itaat. E, bunların biriktiği Bir araya geldiği bir yerden galiba konuşuyoruz. İlginç olan mesela şehircilik konusunda son zamanlarda hep şeyi düşünüyorum. Siyasi olarak tamamen ayrı noktalara şu anda düşmüş olmakla birlikte Bedrettin Dalan'la şimdiki belediyenin tamamen hikayesi örtüşüyor. tamamen örtüşüyor. E, Taksim'de zaten aynı projeyi. Dolayısıyla yapıyorlar. asıl olan bu mudur ki bana öyle geliyor. Yoksa hani o dalanın şu anda dünyanın bilmem neresinde bilmiyorum bulunmasına sebep olan siyasi ayrılık mıdır? Hakikaten emin değilim. Bu örtüşmeyi çok ciddiye alıyorum en azından onu söyleyeyim. Öteki ayrışmanın da uzun vadedeki niceliği üzerine ve nitelik pardon niteliği üzerine beni çok düşündürüyor. <gülüyor> bu bu Tabi Menderes'e kadar giden bir şehircilik ve belediyecilikten söz edebiliriz. Ama bilhassa dalan yıllarından bugüne acayip bir devamlılık var. Bu herkesin rahatça görebileceği bir şey. Bilmiyorum. Evet burada yani çok <gülüyor> ilginç bir noktaya geldik. Hele bugünkü durum açısından baktığımızda... ...hani siyasi kutuplaşmalar aslında bu derin gelenekte büyük bir değişiklik yaratmıyor. Evet. İçinde gerçekleşiyor. Ve bu sembolik alandaki iktidarın şey yaptığı, ürettiği aslında şiddet bir bakıma yani devleti ele geçiren bütün iktidarlar için aynı oluyor. Yani o şiddeti kullanma merakı insanları sarhoş ediyor. Evet. Bunu tabii sorgulayacak olan bir ara kademe var aslında burada. Medyanın bağımsız olması, işte entelektüel üretimin güçlenmesi. Hı hı. Yani bu iktidarın bu sorunu çözme, tek başına sorunu çözme kabiliyeti yok. Yani hı. keşke olsaydı ama Türkiye'de yani krizlerle karşılaşıyor. Hı hı. Sürekli zaten biz hep iş olup bittikten sonra tartışıyoruz. Yani başımıza geldikten sonra tartışmaya hı hı. başlıyoruz. Bu da bir ders çıkarmamızı engelliyor. bir şey Yani işin gerçekten teknokratik bir tarafı da var ki elbette onaksız etmemek gerekir evet. ve o açıdan belediyeciliğin teknik ve temel hizmetleri açısından Evet şimdi AKP ile temsil edilen geleneğin yani uzun süredir birçok yerde çok iyi çok başarılı olduğunu düşünüyor insanlar ben de öyle düşünüyorum işte ne bileyim hakikaten sular akmazdı akardı meselesi mühimdir. Öyle hangimiz önemsiz olabiliriz? E tabii çöplerin toplanması bile. Çöplerin toplan, falan falan Yani olay. işin bir de öyle bir boyutu olduğu için e, teknokrasi ötesi, tek, tek teknik çözümlerin ötesini düşünmek e, ne kadar gereklidir, ne kadar önemlidir konusunda kafalarda tereddütler var. Ama asıl sorun orada doğuyor işte teknik çözümlerle hiçbir zaman belediyecilik işi bitemez, şehircilik Temaz. Onun çok ötesinde hepimizi ilgilendiren ve işte şu kadar metreküp su gibi kolayca ölçülebilir olmayan bir kamusal hayat tecrübesi var hepimiz için. Evet O alanda e, konuştuğumuz sorunların çoğunu yaşıyoruz zaten. O yüzden teknik açıdan şöyle başarılı böyle başarılı demekle daha önce konuştuklarımızın hiçbirine bir cevap gelmiş olmuyor. O evet. sadece üstünü örtmeye yarıyor. Bu ciddi kamusal meseleleri Şimdi bu kamusal hizmetlerin tabii modernleşme döneminde böyle bir görüntü varsaydan Yani <gülüyor> bu hizmetler, yollar, işte e, su şebekesi, enerji Hı -hı. şebekeleri, ulaşım şebekesi, tarifeli seferler. Hı -hı. Hı -hı. Kent hayatını ciddi bir şekilde dönüştürüyor tabii Hı -hı. ama var olan bir kent ikonografyası var. Kendi kendini resmeden, Hı -hı. bunu eklemleyerek ilerleme düşüncesi aslında bunu... ...eklemleyerek kendine bir şey yaratıyor... E, siyaset e, modeli... Hı hı. ...tabii bu bugün için yani 20. yüzyılda çöktü bu model... E, hı hı. ...teknokratik dediğimiz... Evet. ...çünkü o e, seksiyonlar halinde bakıyor dünyaya... ...kendi üst dilleri aracılığıyla... ...oysa ki bugünkü e, yönetim pratikleri daha bir entegre... Hı hı. E, ...yaklaşım gerektiriyor... ...içinde fiziksel mekan olarak planlamayı değil... Yani birçok unsuru iç içe alarak ve insanların kendi ihtiyaçları, imkanları ve istekleri, kabiliyetleri ile birlikte harekete geçirerek, yani o enerji ile birlikte planlamaya çalışan daha katılımcı modeller var. Çünkü eğer şey olsaydı bugün Sovyetler Birliği'nde mükemmel bir şehircilik anlayışı olduğunu söyledi geçenlerde evet. Erdoğan Bayraktar. Öyle mi? Evet. ben Bu bu da çok Aman enteresan bir örtüşme. çok enteresan. Evet. Öyle dedi ki yani biz dedi planlı kentleşmenin örneklerini eski beğenmediğimiz Doğu Blok ülkelerinde ve Sovyetler Birliği'nde gördük tamam. dedi. Onlar başarıyla bunlar, bu şey yaptılar dedi. Ama bu şimdi burada yine <gülüyor> dudakları mı Çünkü yani bunların Balkanlar dahil eski sosyalist dünyanın bu açıdan ne kadar başarısız olduğu artık Hı -hı. E, bırakın bilim alemini. Bilim alemin zaten bu konuda çoktan en fikir. Onun çok ötesinde yani okur çizer herkesin, yazar çizer herkesin çoktan farkında olduğu ve görerek farkında olduğu bir şey yani. Bir, bir şey i̇şte var. Vahim bu, bir durum evet, var ortada. Evet burada çok vahim. Çünkü yani kendi belediye tecrübesi işte şeyden geliyor işte müteahhitlik tecrübesi, mühendislik işte kiptaş falan. Onun kafasındaki dünya, TOKİ zaten. Evet, evet, Böyle evet, bir e, dar bir alanda kent, kentselleşmemiş bir hı hı. yani konut üretimiyle kentin olacağını zanneden bir şeyi temsil ediyor. Aslında çok e, ilginç bir e, paradoks bu. Yani evet. şehir çok daha karmaşık bir şeyken içinde birçok fonksiyon ne bileyim bir ulaşım projesi yaparken, bir Marmaray yaparken arkeoloji boyutu gündeme geliyor. Kentsel e, gelişme istihdam yapısı boyutu Tabii. geliyor. Yani bunu sadece basitçe işte sulu kulüede tarla başında yaptığınız gibi binaları yıkır, zinliyoruz diyerek yapmanın imkanı yok evet. bugün. Çelişki çok bariz bir şekilde ortada ve bunu yaptı mı siyasetçi aslında kaybeder. Açıkçası yani bu bu modelin e, başarılı olma e, şansı da yok. Çünkü insanlara e, sunabileceği şey yani herkesi zengin etmek falan değil ama bir dinamizmi var. Hı hı. Yani bu e, modernleşme şeyini rasyonelleştirici özelliğini çöpe atmadan hı hı. onu reddetmeden ama onu siyasete başka bir şekilde eklemleyerek yani burada siyasetin e, bu şeyin içindeki e, şiddete e, maruz kalması yerine e, siyasetçinin aldığı kararların e, kurgulanma sürecini sorun sağlaştıracak hı hı. bir demokrasi pratikine ihtiyaç var. Bu açıdan evet. mesela Avrupa Birliği'nde çok farklı şehircilik şeyleri var evet. normları, rekabet hı. normları olsun şeyler olsun hı biz de bunu kimse sorgulamıyor. Ben çok enteresan yani rant deniyor. Mesela evet. muhalefet rant diyor. <gülüyor> i̇şte yok diyor. Biz bu kötü niyet, bu işte AKP'nin politikası Hı -hı. böyledir falan. Ama kimse bunun e, mekan politiğine girmiyor. Evet. Bir Neden... kere en büyük rant alanları şu anda nedir? En çok öktelen yapılan alanlar. CHP belediyelerinin olduğu alanlar. Evet, eğer yanılmıyorsam da, İstanbul'da kesinlikle. değil mi? Hani eğer Onun için zaten bir birlikte, birlikte oy veriyorlar. <gülüyor> Bütün imar planı tadilatları <gülüyor> ki günde 4-5 tane plan tadilatı geçiyor. Ve e, tabii siz çok güzel bir şey değiniz. Yani bu AK Parti'nin deneyimi aslında çok uzun bir deneyim. Evet, Türkiye'nin evet, demokrasi evet, deneyimi evet, aslında evet, AK Parti'nin deneyimi. Yerel yönetimleri araç sallaştıran hı hı. E, ulusalca yaklaşım. Burada Türkiye bütçesini aşan bir e, bütçe var. Türkiye'nin evet. kamu bütçesini aşan bunu Mehmet Bekaroğlu var. programımıza katılmıştı söyledi. İstanbul'da sadece o gördüğünüz CHP'li belediyelerin bölgesinde 500 milyar dolarlık bir rant hedefleniyor. Hı hı. Yani bu dönüşüm sıvacısıyla demircisiyle birçok insanın da işine yarıyor. Yani o kadar da sadece sermayeye gitmiyor yani büyük bir şey var. Bunu yeniden üretirken siyaset bunu disipline ederken tabii kendi şeyini de önceliklerini ona göre belirliyor. Evet. Siyasetçiler bu açıdan mutabakat içinde diyebiliriz. Evet. Ee... Diğer konuştuğumuz konuda son bir kelime etmek mümkünse. Yani muhafazakarlık konusunda sanırım e, Türkiye'de önemli gelişmeler var olabilir, olması gerekiyor. Yani muhafazakarlığın Var olacaksa Türkiye'de bir siyaset olarak muhafazakar düşünce diye bir dergi çıkıyor mesela şimdi biliyorsunuz belki. Bu tür e, bir, bir e, gelişme, serpilme, kendini sorgulama ve e, eleştirel bir entelektüellik çerçevesinden kendini üretme sürecine girmesi gerekiyor. Yoksa yani bir yandan kendi muhafazakar olarak gören bir partinin... E, Ve çevresinin ve kitlesinin tabanının bir yandan mesela Yahya Kemal ve Münir Nurettin Selçuk'un temsil ettiği İstanbul'u şu anda berbat etmekle meşgul olması anlaşılır şey değil. Yani ben şahsen bazı açılardan kendimi muhafaza göre olarak tanımlamakta da bir beyis görmüyorum. Eğer muhafaza etmek bazı şeyleri iyi bir şeyse tabii ki etmek istiyorum. Ben Yahya Kemal'in anlattığı... İstanbul'u çok romantize olmakla birlikte, Münir Nurettin'in sesiyle filan dinlediğinde duygulanan bir insanım. Hangimiz değiliz ki bilmiyorum yani İstanbul'da doğup büyümüş birileri olarak. Yani muhafazakarlık Türkiye'de liberallik üzerine de çok konuşuluyor ediliyor belki ama o konuda bence çok cılız ve yetersiz bir şekilde tartışılıyor. Bu konusunda da benzeri bir sorun var Türkiye'de siyaset etmek isteyenler bilhassa bu kavramları ciddiye alıyorlarsa. Evet burada <gülüyor> muhafazakar e, kesimin aslında bir e, şey problemi var. E, Ulusçu e, program içinde aslında e, böyle entelektüel dünyanın ayrışmış olması problemi var. Mesela cami mimarisi konusunda ilk defa tartışma başladı. Evet Yani mimarlık tartışması genellikle küçük bir iletin tartışması gibi gerçekleşiyordu. Çünkü yani mimarlık genellikle işte villa yapmak, hı hı. Işte alışveriş merkezi yapmak, rezidans yapmak falan daha çok zenginlere yönelik bir faaliyet gibi hı hı. pek vatandaşı ilgilendiren bir mesele değildi. Yani ilk defa cami meselesi nedeniyle hı hı. anonim yapılıyordu camiler ama o da tabii ki hı hı. gene projeli ama anonim yapılıyordu. Buradaki anonimlik sorgulanmaya başlandı. Çünkü aslında anonimi anonim olmadığı bu da bir tercih. Evet. Aslında öznel bir tercih, siyasi bir tercih olduğu ortaya çıktı başbakanınki gibi. Aynı zamanda da e, kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle de biz ilk defa şehircik tartışmaya başladık. Evet, Çünkü evet. Daha önce çarpık şehirleşme deyip geçiliyordu. Yani ben öğrencilik zamanımda e, meslek insanları çok şaşırdık o zaman. Hı hı. Yani aynı Erdoğan Bayrakların e, Sovyetler Birliği'ndeki blokları e, uygun görmesi gibi onlar da işte bu informal yapılaşmayı çarpık hı hı. yapılaşma deyip kendi şehircilik şeylerini bu cetvelle çizilen işte bloklar olarak kabul ederler. Evet. Şimdi ilk defa bu meselede bir tartışma başladı. Aslında belki olumlu olan bu bir şey. Bu açıdan bence de olumlu. Serpilmesi lazım. Yine Kadir Topbaş'a deneyeyim. Meydanı boş bulanlar konuşup duruyor demektense tam tersi meydana bekleriz. Buyurun. Meydanda birileri var. Konuşuyorlar. Eleştirecekler. Kadir Bey de cevabını verecek ya da onun gibi düşünenler. Hep birlikte bu. meydan dediğimiz şey Kamusal alanın <gülüyor> bence ta kendisidir. Evet kamusal <gülüyor> alanı kullanmak değil kamusallığa yol açmaktır aslında entelektüelin görevi. Ee, Kadir Topbaş bir böyle bir şeyde sıkışmış durumda. Çünkü kararı kendisi pek veremiyor. Yani bu ulusçu modelde Ankara'dan Evet, evet İstanbul'a doğru geliyor kararlar. Onun için e, kolaysa dediğinizi yapsın meydanı açarsa bu sefer durum tuhaf olabilir. Hı. O yüzden de işte itaat etmek her zaman işin şeyinde. Ulul Emre itaat <gülüyor> dediğim gibi o prensip üzerinde tartışma çok önemli Ne anlama geldiğine yönlerbilebilecek. Belki şöyle de bir şey var diye düşünüyorum. solun 1990'lardan beri yaşamakta olduğu bir ayrım çok net bir şekilde gözümüzün önündeyse sağda benzeri bir şey, Yaşanıyor ya da yaşanacak Yaşanan gibi belirtiler gider, evet, var. Evet. Siyasete daha bir özellik özgürlük alanı tanıyan bir kol ile bildiğimiz klasik sağcılık deyip bitireyim. Evet çok teşekkür ederiz. Değerli Cemal Kafadar Harvard Üniversitesi tamam. tarih bölümünden programımıza katıldı. Çok teşekkürler. Ben tekrar. teşekkür ederim. Belki böylece ederim. bu bitirdiğimiz noktada da işte bu muhtenalaştırıcı seçkinler siyasetinden daha katılımcı bir siyasete geçme imkanı da olabilir. Umarım. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordun bal. mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus diyor ya. Kolay kolay. Esaltı madalyan, elektrikçiler terk etme teperşeplen pazarı merkezi.